Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içinde yer alan Bağımsızlar'ın 6. programına hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de kültür sanat ortamındaki bağımsız girişimleri, yani Türkiye Alternatif Kültür Sanat alanını odağına alan bir program. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org ya da İngilizce yazılımıyla bagimsizler.org web adresinde bulabilir info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam konuğumuz yine Bağımsızlar ekibinden, kendisi de bağımsızlar üzerine çeşitli araştırmalar ve etkinlikler düzenlemiş ve kendisi de bir bağımsız olan sevgili Saliha Yavuz. Ee, hoş geldin Saliha. Merhaba, hoş buldum. Açık radyoya tekrar... <gülüyor> Kendimi tanıtmanı isteyeyim önce senden. Ben Salih Ayvuz, kültür sanat yöneticisiyim. Kültür sanat ortamının çeşitli taraflarından tutmaya gayret eden biriyim. Bir yandan ARD koleksiyonunda arşiv ve projeler sorumlusuyum. Bir yandan Taner Ceylan Stüdyo'nun koordinatörlüğünü yürütüyorum. İzmir'deki kemer altındaki Hay Açık Alanın kurucu ortaklarından biriyim. E, Art Folk İstanbul adlı bir projem var. E, Türkiye koşullarında kör bir şekilde ilerleyen. E, bağımsızların e, Hay adına üyelerinden biriyim. Bağımsızlar Orgun. E, omuz Dayanışma Paylaşım ağının gönüllülerinden biriyim. Arka Türkiye üyesiyim. E, arada günler <gülüyor> veriyorum. Sanat alanındaki e, sanat emekçilerinin hakları, sanatçı hakları, belgeler... Ee, ve örgütlenme yapıları üzerine e, seminerler veriyorum. E, arada kendimi küratör olarak tanımlamıyorum ama sergiler yapıyorum gibi gibi <gülüyor> özetle <Arka>. diyebilirim. <gülüyor> Oldukça yoğun bir e, iş vikâ altında olmalısın <gülüyor> bu e, koşullarda. Olmamız <gülüyor> sanat ne yapalım tek bir şeyle olmuyor. <gülüyor> o, maalesef olmuyor evet. Maalesef değil aslında. Güzel tarafı da bu. Evet. Evet. Bu akşam seninle e, görsel sanatlarda dayanışma ve örgütleme üzerine konuşacağız. Aslında bunun birazcık tarihçesinden söz ediyor olacağız. Nereden başlayalım? dayanışma aslında dayanışma solidarite sözcüğüyle belki başlayabiliriz. Yani dayanışma tek bir yekpare, tek bir bütün, beden bütün olmak falan gibi bir kökenden geliyor ve solidaritenin aslında galiba politik veya bugün bizim kullandığımız haliyle, haliyle anlamını kazanması da galiba 1980'de bu. Polonya'daki ters hanedeviş ve işçi hareketiyle başlıyor. Oradan İngilizce'de özellikle solideri dediğince atlayıp gelen şeylerden, simgelerden bir tanesi orası. Dolayısıyla aslında bir tür muhalefetle ilişkili dayanışma. Yani bu muhalefet değil, bir şeyleri düzeni değiştirmek ya da bir şeylerin gidişatı değiştirmek isteyenler dayanışıyor. Gidişatı sürdürmek isteyenler muhtemelen işbirliği yapıyor. Dolayısıyla iş, ha, dayanışma da. arasında farklı bir dayanışma ve farklı farklı değil. farklı iki alan, iki davranış biçimi galiba birbirine benzeyen tarafları olsa da ama e, dayanışmanın böyle bir e, yanı var. Hmm. Şimdi Türkiye sanat ortamında da sen e, yaptığın bir araştırmayıdan söz edeceğiz. E, orada da ta 20'lerden başlayarak Türkiye sanat ortamındaki hmm. grupları bir araya gelmeleri, çeşitli e, ...informal diyebileceğimiz örgütlenmeleri özellikle ilk yıllarında bir tarihçe, bir zaman çizelgesi üzerinde geçeceğiz bu programda. İstersen o çalışma nereden çıktı oradan başlayalım. Yani şöyle benim akademik bir kariyerim yok. Ben sanat yönetimi okudum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ama sonrasında böyle yüksek lisanslar, doktoralar falan yapmış biri değilim. Şu anda sosyoloji okuyorum <gülüyor> tekrar üniversiteye dönüş şeyle. Ama ne bir sosyoloğum ne bir akademik araştırmacıyım. Ee, benim için hep bu yani hani hem bu farklı şeyler yapmak bu seminerler ya da bu araştırma hepsi böyle ihtiyaçtan doğan süreçlerle aslında başlıyor ee, Bu kronolojiyi çıkarmaya işte yani nasıl başladım işte bundan ne bileyim 8 yıl önce falan artık İstanbul kapsamında ya Türkiye'nin işte Türkiye'deki sanat ortamının bir timeline'ını çıkarabilir miyiz acaba hani Avrupa'da akımlarla. Ee, olan böyle şeyler kronolojik haritalar var ama Türkiye'de yapılabilir mi falan filan diye girişip ve ilham kaynağın Beral Madra'nın ders notlarıdır <gülüyor> bu anlamda bizim okuldayken en yani dünyadaki siyasal gelişmeler ve e, sanat karşılaştırmasını yaptığı böyle ders notları vardı hala durur ve tekrar tekrar bakarım ee, sonra bu pandemi sürecinde omuz dayanışma ve paylaşım ağının kuruluşu aşamasında biz ekip olarak böyle dünyada neler yapılıyor bu pandemi sürecinde, nasıl dayanışma örnekleri var, Türkiye'de ne yapılabilir, bunun üzerine bayağı bir oturup masa başı çalışması yaptık. Dolayısıyla süreçte... pandemi hmm. sürecinde o timeline, sanat timeline'ından, dayanışma timeline'ına döndü. Aynen, biçimlendi yani hmm. tekrar. Çünkü böyle şeyi merak ettim, Türkiye'de yani Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'ni biliyoruz, öyle bir şey var. E, Aykay'ı biliyoruz ama başka ne varmış işte daha önce neler olmuş nereden buraya gelinmiş falan diye böyle bir merakla e, bu ya biraz da kafam böyle haritalarla notlarla birbirine ilişkilendirilen oklarla falan böyle çalıştığı için kağıt üzerinde e, buradan temellenerek bu aslında araştırmaya yöneldim. Benim yaptığım şey sadece derlemek, bulduğum bilgiyi derlemek üzerinden orada hani bunu özellikle belirtmek isterim. Hı hı. Bunu çok daha kapsamlı araştırmasını yapan birileri vardır, olacaktır. Hatta seninle konuşurken işte e, hani andığımız Burcu Pelvanoğlu'nun Kronolojik olmayan hayatımız hı hı. kitabı hı hı. da bir şey, e, ciddi bir şey veriyor data, bilgi veriyor bize evet. zaten. Bu süreçte bu araştırmaya giriştim. Üniversiteden arkadaşım Behiye Babaroğlu'nun Tamamen kendi kendine yaptığı bir Türkiye sanat ortamı şeyi vardı, araştırması vardı 1923-1950 dönemi Türkiye ve dünyada sanat ortamı karşılaştırmasını yaptığı, o bir şey oluşturdu, bana kaynak oluşturdu en temelinde. Ee, Cumhuriyet öncesi dönemi biraz böyle hani işte google'layarak tezler vesaire araştırarak biraz e, hani buldum. Osmanlı resamlar Cemiyeti ile 1909'da başlayan bir kronolojiden bahsediyoruz. Bunu da gene belki hani şeye bağımsızlar sayfasına zaten koyacağız oradan da bakabilirsiniz. Ee, hani sonrasındaki süreç aslında... Hani hem bu bahsettiğim kaynaklar hem e, işte İstanbul Art Museum'un yaptığı bir yazı dizisi vardı. 60'lar, 70'ler, 80'ler diye böyle Türkiye'deki sanat ortamını anlatan. Onlar biraz bu kronolojiyi şekillendirdi. Ve sonrası aslında bakarsanız, aslında bakarsan yani böyle şey. işte omuzdaki herkes, <gülüyor> yani arkadaşlar böyle bir şey yaptım buna katkılarınız olur mu? E, ya da işte... E, Yine böyle farklı inisiyatiflerden, örgütlenmelerin içinde olanlara yollayıp hani eksikleri var, katkılarınız ne olur gibi böyle fikir alışverişleriyle e, başlamış, şekillenmiş ve aslında hala daha gelişmekte ve hani eksikleri olan bir Hı -hı. kronolojiden burada bahsediyoruz. Hikaye aslında böyle başladı. Biraz Aha. şeyden bahsedeyim mi bu sınıflandırma yani neye göre bu kronolojiyi oluşturduk? Çok çok iyi olur. Yani şeyleri bil biliyoruz hani hepimiz e, toplumsal olayların kültür sanat ortamına etkisi ve nasıl dönüştürdüğü meselesini bildiğimiz için hı hı. biraz böyle Türkiye'deki büyük toplumsal olayları öncelikle işte buraya koyduk bu haritaya ne bileyim Cumhuriyet'in ilanından e, 60 darbesi e, 80 darbesine işte gezi e, protestolarına. Ya da 15 Temmuz darbe girişimine gibi böyle hı hı. farklı farklı e, toplumsal olaylar var. Çünkü bunların böyle çeşitli imeler kazandırdığı, senin dediğin o dayanışma meselesinin muhalefet olarak <gülüyor> böyle bir karşı çıkışla gelişmiş bir şey olmasından da e, mütevellit muhtemelen e, böyle yapı taşları var. Önemli hı. dergileri koyduk. Çünkü dergiler özellikle Cumhuriyet dönemi ve e, yani sonrasında çok şey önemli yer tutuyorlar. Bir konuşma ve kendi ifade etme alanı dergiler o anlamda. İşte Varlık Dergisi e, 1933'te e, önemli ya da işte ne bileyim Milliyet Sanat Dergisi'nin varlığı bugün hala devam eden 74'te başlıyor. E, bunlar var. Bir fon sağlayıcılar diye bir <gülüyor> alanımız var. Bunlar biraz daha sonradan ama burada haritada yani kronolojide eksik olan tabii ki devlet fonları var. Biz devlet fonlarını buraya hani koymadık ama işte şey daha bağımsız özel tarihten bahsedebileceğim işte sahadır ya da işte e, Anadolu kültürün sağladığı e, aracılık ettiği çeşitli fonlar gibi. E, dernekler var dernekler birlikler dedik hani resmi yapılar e, ya da vakıflar var. Yine böyle işte İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kuruluşu bir e, milat gene dönemsel olarak düşündüğümüz zaman e, hak temelli birlikler ve girişimler diye bir alanımız var. Bunlar tabii dönüşebilir zamanla bu şeyler, sınıflandırmalar dönüşebilir diye düşünüyorum. E, ve bağımsız inisiyatifler, kolektifler dedik aslında resmi olarak dernek ya da vakıf statüsünde olmayan ee, işte hay açık alan gibi yapılar hı hı. diye bir sınıflandırma yaptık. Aslında çok tam olarak da dayanışmadan ziyade Türkiye'deki kültür sanat alanındaki... Tabii, tabii yani yani şey diye adlandırıyorum ben zaten dayanışma ve örgütlenme... Evet tarih. ama yani tam da dayanışma örgütlenme tarihçesi mi bilmiyorum. Örgütlenme ve dayanışmadan başka bir şey anlatım için muhtemelen. <gülüyor> Belki. <gülüyor> yani sonunda ki aslında bir tür Türkiye Kültür Sanat Alanı'nın um, resmini veren, fotoğrafını çeken bir şeydi evet. tarihçi, tarih içerisinde. Çünkü fon evet. sağlayıcılar da, vakıflar da var içerisinde. İşte dergiler, siyasi olaylar falan aslında çok kullanışlı bir anlamda Türkiye kültür sanat alanını anlamak için bir bir bir, bir, bir zaman çizelgesi. <gülüyor> yani şey açısından bana hani dayanışma örgütlenmeli şöyle ilişkilendiriyorum ben ee, yani Osmanlı ressamlar cemiyeti 1909'da hani kurulmasının sebebi işte sanayi nefs Mektebi'ndeki mezun ilk ressamların aslında kendilerini ifade etmek işte sergi yapmak vesaire yani hani birlikte bir hareket olması dolayısıyla bana evet. e, hani bu devletin kurulsun dediği ve kurulan bir şey değil öyle olmayışıyla şey geliyor. Aynı böyle evet, aslında sivil e, toplumdan Paris, söz ediyoruz. Evet yani hani Paris salon sergileri işte ya da işte ona şey ne derler Aa, ne reddedilenler e, hani sergileri gibi aslında bir Hı -hı. birliktelikten ...burada bahsediyoruz. Ve onun zamanla, ihtiyaçlarla... ...isim değiştirmesi... ...şekil değiştirmesi. Ama böyle bunların bütününe yani... hani ...bu cemiyet, sonra dernek... ...şu anda dernek olarak da hala var. Dernek olarak devam ediyor olması... ...ben de işte burada bu... ...örgütlenme kelimesi... ...ve örgütlenme çerçevesinde... ...bakınca ne oldu sorusunu... ...sorduruyor. Yani hani bizim... ...işte... Bizim kuşağın tanık olduğu bir Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin işlevi etkinlik yapmaktan başka neler ve hı hı. hani onları ne kadar ne kadar karşılığını buluyor? 1989'da kurulmuş Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UNESCO bünyesinde ve bununla zaten hani şeyini gösteriyor. Orada yani bir sürü şeyi var tüzüğine baktığınız zaman sanatçıların manevi ve maddi konumlarını korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yapar diye büyük bir şey var. Hı. Fikir ve sanat eserleri yasasının yaşama geçirilmesi ve yasada yetersiz kalan hakların geliştirilmesi için çaba sarf eder diye böyle maddeler var. Bir meslek hani aslında. Evet bir meslek örgütlenmesi bugün Hı -hı. biz hala daha omuz konuşuyor da da aslında omuzun konuşma dizisi omuz konuşuyor da da bunları konuşuyoruz ya da bağımsızlar ortda da bizim hani yaptığımız toplantılarda konumuz ee, bir mesleki örgütlenmenin olmayışı Hı -hı. hani hep böyle mesleki bir örgütlenme yok lafı ya da işte bir sendikal örgütlenme yok ee, bir kayıtlı çalışanlar değiliz kültür sanat yöneticileri hani olarak meslek olarak daha yeni Kabul ediliyor vesaire ya da Ayka e, Türkiye üyesi olmak bana e, taban fiyatlarını paylaşarak bir iş yapacağım zaman onları göstermek ya da işte gerektiğinde avukat hukuki danışmanlık için başvurabileceğim bir merci olması dolayısıyla bir e, yaptırma olan işleyen bir yapı. E, ama hala Türkiye'de kabul edilmiş varsayılan bir meslek Örgü, yani mesleki, gruplu şey değil. değil. Hı hı, evet. Değil. Sanat, sanatçı. Ee, hani bütün bunları aslında bu şeye baktığınız zaman, yani bu kronolojiye bakınca benim gördüğüm, yani bu en dokuz, 1909'da e, da bir konu varlığını göstermek ve bu varlığın sınırlarını korumak. Bugün 1900 işte 2021'de geldiğimizde de 2022'ye girerken de hala tartıştığımız. E, konular Ve tabii bugün ekonomik güvencesizlikle birlikte hiçbir zaman olmayan aslında o, o güvencesizlik hep vardı yani e, bir tarafında. iyice hani bir ay yuka çıkışla bu durumun hala aynı şeyleri konuştuğumuz bir durum. E, bağımsız şeyleri düşününce de yani hani dernekler var e, faaliyet yürüten çeşitli fonlarla çoğu zaman e, faaliyet yürüten ya da işte fon sağlayıcılar diyoruz. bunlar kişiler aslında yani orada bir şöyle bir dayanışma var belki hani saha gibi yapılardan hani bahsedersek ben hep öyle tarif ediyorum yani kültür sanat alanının tüketicilerinin üretim olması için elin taşın altına koyduğu <gülüyor> bir alan gibi biraz aslında olması i̇şte, Evet keşke daha kurumsallaşmış devletin de rolünü yani sorumluluğunu üstlendiği bir Alan olabilse evet. o form sağlayıcılar i̇şte. çerçevesi. Evet. Yani hani evet. Şeye, fikir sanat eserleri kanununa baktığın zaman ressam var, heykeltıraş <gülüyor> var ama bir video art sanatçısını <gülüyor> <gülüyor> ifade eden ve onun haklarını koruyan bir şey göremiyorsun. Ve çok açık şeyler. Yani bir müzik endüstrisindeki, müzik alanındaki fikir sanat eserleri kanunundaki telif hakları şey kadar net bir durum yok. Çünkü tanımlanamıyor artık evet. aktörler, her roller. Bu bireyler için böyleyken aslında bağımsız, alandaki bağımsız girişimler için de böyle. Onların da tanınırlığı ya da statüsü yok bir şekilde. Yani dernek evet. olarak bir statünüz varsa var. Ama dernek herhangi bir şey olabiliyor. Kültür sanat alanında çalışmanın ayrıcalıklı ya da özel bir şeyi tarifi yok. Evet, yani yine hani bu... mesela... Hı. Ya da şeyler bir araya gelişler yani formal hukuki yapısı olmayan bir araya gelişler yine aynı şekilde. Evet. Yani şey bana hani yine heyecan verici ve e, umut verici geliyor. Yani işte e, Güncel Sanatta Emek Grubu 2012'de hani e, kurulan sanatçı birliği işte ya da işte sanat emekçileri güncel Sanatta emek grubu diye bir topluluğun oluşmuş olması ve e, hani bütün bu emek üzerinden ve dayanışma üzerinden yapılan tartışmalar, mesleki örgütlenme üzerine yapılan tartışmalar, işte hazır tüzüklerin yani elimizde öyle şeyler var işte Zeyno Pekinli e, aracılığıyla hani benim de edindiğim işte hazırlanmış bir tüzük var nasıl işleyişine dair ama sonunda dayanışamayıp <gülüyor> hep böyle girişimler olup bir şeye bir sonuca ulaşılamayan bir durum var. Bu biraz bence Türkiye şeyiyle de ilgili yani politik, toplumsal e, ekonomik gündemiyle de ilgili olarak belki. Ama 2013'te hani gezi olaylarının e, bize gene bir hediyesi olarak işte ne bileyim ortak alan kullanımı bile bence bir dayanışma örgütlenme hali. Hı -hı. Yani hani e, 2013'ten sonra böyle şeylerin çok arttığını hani görüyoruz. Ya da işte gene yakın geçmişte e, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu sene ve sonrasında gene bir sürü e, şeyin ve İstanbul merkez olarak alınırsa diğer şehirlerde e, periferide de bu örgütlenmenin artmış olması ve hatta işte sana da galiba daha önce söylemiştim. Hayın kurucuları Ayşe ve ben İzmirli değiliz ve tamamen İzmir'deki sanat Üretimine heyecanlanıp orada bir şey, bir girişimde bulunduk. Ee, yani 2002'de Anadolu kültürün varlığı, kuruluşu çok çok önemli. Ee, çünkü sonrasında yani e, Anadolu'daki, hı hı. E, İstanbul dışındaki, periferdeki birçok bağımsız Anadolu kültürün sağladığı projeler, işte tandem e, ve daha başka bir sürü projesi zaten. Onlar aracılığıyla da aslında bu şey. Hı. Anadolu Kültür'le aslında bu bu perspektif değişti bir anlamda. Yani sanata Aynen. sağlanan fon bu, bu kapsamda ne tür faaliyetlere sağlanabilir, yönlendirilebilir ya da sanattan ne anlıyoruz? Sanatın sosyal işlevini nasıl öne çıkarabiliriz gibi konular Anadolu Kültür sayesinde aslında gündeme, konserlayıcıların gündemine gelmiş oldu bir anlamda. Aynen. Evet ve ama hani yani oradan başlayan bir şeyle işte 2011'de Saha Derneği'nin işte Sport Hı -hı. project oluşu Aynı zamanlara denk gelen siyah bantın varlığı hmm. ya da ne bileyim bu fon sağlayıcılar varken bir yandan e, kamusal sanat laboratuvarının varlığı ve sonrasında Biennale'deki e, şeyleri, eylemleri, İstanbul Biennale'ne karşı yaptıkları eylemler bunların hepsi bu hani kronolojide böyle birbirine cevap niteliğinde aslında hem ihtiyaçtan doğan hem de o ihtiyaca karşılık gelen şeye başka bir karşılık veren böyle çeşitli yapılardan bahsediyoruz bence. Ve son 5 yıla geldiğimiz, 5-10 yıla geldiğimiz zaman da benim hani özellikle kafama takılan ve sorguladığım bir şey olarak fon sağlayıcıların bu bağımsız yapıları nasıl şekillendirdiği konusu da yeni bir Başlık olarak böyle. Ama bu aslında her zaman vardı yani. Evet. Bu başlık her zaman vardı yani. Son beş dakikamız ne yapalım? İstersen böyle çok hızlıca bir timeline üzerinden gidelim mi? Tamam olur. Cumhuriyet öncesi dönemde ee, hani kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ile başlayan ve sonra Türk Ressamlar Cemiyeti, Türk Sanayi Nefisi Birliği ve Güzel Sanatlar Birliği derneği olarak ismi değişen bir yapıdan bahsediyoruz. 1970'lerde en son ismi e, yanlış hatırlamıyorsam tekrar gene mm, kontrol edeceğim. 1929'dan itibaren Güzel Sanatlar Birliği diye anılıyor. 73 yılında Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği adını alıp 85'ten bugüne de güzel sanatlar Birliği Resim Derneği şeklinde devam eden bir yapı var. Resim üzerinden e, hani e, şekillenen e, müstakil ressamlar heykeltraşlar Birliği gibi Cumhuriyet'in ilanından sonra e, kurulan başka yapılar var. İşte D grubu, Yeniler grubu, Onlar grubu aslında o dönemin e, inisiyatifleri, <gülüyor> kolektifleri e, diyebiliriz. AYKA e, Türkiye e, Sanat Eleştirmenleri e, Derneği Sanat Tenkitçileri Birliği olarak ilk 1953'te giriyor aslında Türkiye'ye. 1953'te başlıyor. E, 50'li yıllarda Sanat Tenkitçileri Cemiyeti, 70'li yıllarda da Sanat Eleştirmenleri Derneği olarak anılıyor. 80 hı. darbesi sonrasında Türk, tüm dernekler o dönem kendi feshetmek zorunda kalıyor. AYKA'da feshetiyor. Hı hı. 83'te... Tekrar bir kurulma aşamasına geçiliyor ama gerçekleşemiyor. E, sonra 92'de tekrar faaliyete geçiyor. E, sonra faaliyet yapmıyor diye 90'ların sonuna doğru Paris merkez tarafından uyutuluyor, kapatılıyor yani uyutuluyor diye tarif ediliyor Aykan'ın web sitesinde. Ve 2003 yılında Beral Madra'nın e, başkanlığında tekrar ha harekete geçiyor ve halen devam eden ve hı hı. bence e, önemli yaptırma olan bir yapı olarak hala Sanat emekçileri alanında bir e, işlerle olan bir dernek olarak var. Bir meslek birliği olmasa da tam olarak. 2010'a kadar aslında bu çizelgede böyle tek her sene bir tane iki tane bir şey oluyor. Ve bunlar genellikle evet. de e, ya sanatçıların bir araya gelmesi. 2010'dan sonra bir şekilde bir hareketlilik artıyor aslında e, kültür sanat ben alanında. Ben şeyle ilişkilendiriyorum. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti hikayesinin 2010 hı hı. E, hareketi 2007-2008 gibi başlıyor. Yani 2010'dan itibaren hem inisiyatiflerin arttığı hem hak temelli birliklerin sanat alanındaki örgütlenmeye dair tartışmaların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve en son bugüne geldiğimizde aslında bütün üzerinden bakarak benzer konuları tartıştığımız, sanat emekçilerin temel hakları üzerinden benzer konuları tartıştığımız ve hala... E, işleyen bir meslek, e, meslek birliğinin var olmadığı e, neticesine varabiliyoruz bence bu e, şeyden kronolojiden ama e, son olarak senin dediğin dayanışma ve örgütlenmeden ne anlıyoruz ve bu kronolojiye bakarak Nasıl tanımlayabiliriz? Yeni bir soru olarak bıraktığımız bir şey olsun bence. Ben aslında buradan şeyi anlıyorum. Yani son dönemlerde bu 2010'lardan sonra özellikle 13-16'dan sonra buradaki bağımsız girişimlerin artışını aslında gözlüyoruz burada. Yani kültür sanat alanında hakikaten alternatif bir yapı ortaya çıkıyor. Ki bence dayanışma aslında bunun varlığı zaten. Yani bu da dayanışmayı beraberinde getiren bir şey. Çünkü... Ancak dayanışarak var olabiliyor aslında bu yapılar. Şimdi biz onun birazcık daha zeminini genişletmek ve... Var yine... olmayan kültür politikalarını biz yaratmaya çalışıyoruz. Donkişotluk evet. yapıyoruz diyorum evet. ben inisiyatifler <gülüyor> olarak, bağımsızlar olarak. Evet, evet. Zeminden kültür sanat politikalarını eyleyerek bir şekilde oluşturuyoruz. <gülüyor> bu akşam Salih Yavuz'la görsel sanatlarda dayanışma ve örgütlenme zaman çizelgesi üzerinden Türkiye'deki bir bağımsız girişimlere, meslek örgütlenmelerine baktık. Onlar üzerine konuştuk. Teşekkürler Saliha. Teşekkürler. Bir küçük ekleme <gülüyor> yapalım istersen. Hı -hı. E, i̇steyenler e, bu kronolojiyi e, son hali olmamakla birlikte tekrar hatırlatıyorum. E, hem Açık Radyo'dan hem de e, Bağımsızlar.org üzerinden bakabilirler. E, çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar hoşça kalın Teşekkürler hoşça kalın bağımsızlar Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü Hazırlayan ve sunan ekmel Erkan.